Merhabalar efendim, TV'ne, tekranlarına hoş geldiniz. Bugün Herdem'de çok değerli bir üstadımızı, bir çınarımızı, Hayati İnanç hocamızı misafir ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Merhabalar, Hayati hocamın hukukçu e, yönü, yazarlık, televizyon programcılığı, sunuculuğu birçok e, işle iştigali var. Fakat bizi en çok çeken yönü, inancımı o ki söz Hayati'dir. Kesin bir Da söylerim onu. <gülüyor> Söz hayatidir. İnsan kulağından zehirlenir. Pan zehiri de kulağından alır. Söz şifadır. Söz zehirdir. Sözde sihir tesiri vardır. O yüzden onun güzel söylenmesi sadra şifa olacak şekilde faydalı olacak şekilde Olamıyorsa zararlı olmayacak şekilde tasarruf edilmesi hayati önemi haizdir. Modern çağda biz sözün kıymetini epey göz ardı ettik. Yaptığımız binalarda bile bunu görüyoruz. Akustik yok binalarımızda. Bir uğultu, bir gürültü halinde. Neden? Sözün kıymeti yok ondan. Artık gürültüyle yaşıyoruz. Büyük insanı ezen binalar giriyoruz, yukarıdan boca edilmiş vahşice üstümüze boca edilmiş müzik eşliğinde alışverişe zorlanıyoruz. Kredi kartı çektirme sıklığı ile kıymet buluyoruz. İsmimizin bir önemi yok, söz nerede kaldı şehir nerede kaldı gibi bir hayata mahkum urbalarla, kemik, mintanlarla et, Necip Fazıl merhumun dediği gibi. Halbuki söz bizde çok kıymetlidir. Medeniyetimizde çok hususi bir yeri vardır. Sesi değil, sözü yükseltmek esastır. Bağırmak hiç tasip edilmez, hoş görülmez. Anlatacağınız şey kıymetliyse bağırmazsınız. Bir şair dostum, misafirim olmuştu evimizde. Benden çok genç bir arkadaş Farsça divan tertip edecek kadar muktedir bir şair. İsmini de gizlemeyeceğim. Sevgili Mehmet Aycı. Kalem ehli olduğu için söz arasında kalem kılıçtan keskin dedim. Üstad kelam da kılıçtan keskin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Biz de dediğimiz gibi söze çok kıymet verilir, verilmelidir. Kalbi onunla besliyoruz. Şeyh Galip Merhum ne diyordu? Kalp bir genci nedir, cismim anım viranesi, Feyz bir bahri keramettir, sözüm dürdanesi. nutku bir tutiyi hoşgudur, derunum lanesi. Eşk bir sahbayı ateştir, gözüm peymanesi. Tamamı sekiz mısraydı, ben dörtte kestim. Çünkü bu konuyu izah eden bu ilk dört mısra. Dört tanım yapmış Hazret Üstad Şeyh Galip Merhum. Kalp, fez, nutk, eşk. Bu dört kavramı birer mısra ile tanımlamış. Sözün kıymeti bizatihi şiirde de görüyoruz. Fazla hiçbir kelime yok ama tanımda kamil. Eskilerin deyişiyle efrad-ı necami, Ne Ne kadar lazımsa o kadar söz var, gevezelik yok. Birinci Mısra'da kalbi tarif etmiş, tanımlamış, demiş ki Senin kıymetli hazinendir, paha biçilmez bir hazinedir, beden adlı viranede gizlenmiş. İkinci Mısra'da bu kalp feizle beslenir, gıdası feyizdir. Üçüncü Mısra'da feyizi nakleden sözdür, söz o yüzden mukaddes. Dört bu alışveriş esnasında kalpten kalbe feyzin intikali esnasında gözyaşı olur ağlarsın. O da bir nimettir. Gözyaşı rahmettir. 4 mısra daha devam ediyor ama görüyor musunuz şuradaki kamil ifade tarzına olgun, doyurucu. Şimdi söze o açıdan baktığımızdan medeniyet tarihimiz boyunca biz de söz zirveye çıkmıştır. Bütün fazlalıklarından arınmış Necip e, Cemil Meriç merhumun ifaresi tıraşıyide yani yontulmuş, tıraşlanmış efendim en güzel halini almış biçimdedir. O yüzden bizde şiir muhteşemdir. Çobanından sultanına kadar bizde herkesin şiirden nasibi vardır. <gülüyor> Hocam bizim medeniyetimiz dedik çok değerli e, büyüklerden bahsettik. İçeriğine detayda gireceğiz inşallah ama e, Türk İslam medeniyeti ve bu medeniyetin iç dinamikleri desek azıcık değindiniz. Biraz evet. daha açalım mı bunu lütfen? Efendim Türk İslam medeniyeti ya bu ismi vereceksek bunun... Coğrafyası burası özellikle. Ve asgari bin yıllık bir geçmişe sahip 75 lider görmüş bir tarihi birikim. Kovrul <gülüyor> Bey bir, hali hazır reisi cumhur 75 olmak üzere. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şeklinde bir zincir olarak devam etmiş. O bin yılda vatan, millet, devlet, din, dil aynı. Değişen usuller, zamana göre yönetim biçimleri filan falan. En temelde din değerini görüyoruz. İslamlığa uygun olmuş her şey. Olmaya çalışılmış, gayret edilmiş. Başarılı olunduğu nispetle de e, olumlu gelişmiş her şey. Hacda bütün Müslümanlar buluştuğunda Bizi uzaktan seyreden, duyan veya duymayıp duymamış olup orada tanıyanlar bizde bir fark müşahed ediyorlar. Mesela Avrupalı biri gelmiş, yeni Müslüman olmuş yahut olacak. <gülüyor> Bakıyor, sizde iki şey var diyor. Nedir o? Biri edep, biri cihat. Ne kastettin diyoruz. Edeplisiniz diyor, ölçülüsünüz. Davranışlarınızda bir şey var böyle dikkat çekecek kadar. Oturmada kalkmada, tutmada, konuşmada. Bir de İslamlığı herkese ulaştırmaya gayret ediyorsunuz. İstiyorsunuz ki başkalar da Müslüman olsun. Başkaları da kavuşsun. Gayretindesiniz. Bu farkı sizde görüyoruz diyorlar. Türk İslam medeniyeti işte bu iki kelimeyle özetlenebilir. Yapı budur. Bin yıl boyunca dini İslam'la müşerref olduktan sonra bu millet ona hizmet etmiş. İslamiyete hizmet etmiş. Ve bu hizmet hiçbir zaman hesabi olmamış, daima hasbi olmuş. Hesabi olmak şudur. Yaparsınız bir şey de ucunda elinize ne geçecek diye hesap edersiniz. Bir beklenti sorarsınız. olur yani arka planda. Bir beklentiniz olur. Hasbi olanda seferle emrolunmuşsunuzdur zaferle değil. Yola çıkarsınız. Hüküm Allah'ındır. Galiptir bu yolda mağlup. İşte o hasbilik, o samimiyet öyle sonuçlar veriyor ki, verdi ki insanlık tarihi buna şahit. Sayısız örnekten bahsetmek mümkün. Bir de İki tavırdan biri doğru biri yanlış, sahiplenmek yanlış, sahip çıkmak doğru. Türk sahiplenmemiştir ama sahip çıkmıştır. En esaslı örneğini şu noktada arz edebilirim, yani benim hiç çok etkileyen Lütfen cihetini. i̇mam Gazali Hazretleri 1111 miladi yılında vefat etti. Yani biz Malazgirt'ten geçtikten 40 sene sonra. Toplam ömrü 55 yıldır. 400 küsur kitap sahibidir. Üçü bugün Oxford'da ders kitabıdır. Ve İmam Gazali Hazretleri 33 yaşına kadar tahsil ettiği ilmi yaymak için ortaya çıktığında, kolları sıvadığında birçok küçük Arap devletçikleri kendisi Arap olmadığı için yolunu kestiler. En azından destek olmalılar. Birçok sıkıntı yaşadı. Çok sıkıntı yaşadı. Fakat tarihin dönüm noktasıydı. Alparslan merhum girmişti Malazgirt'ten. Selçuklu epey büyümüştü. Cihan Devleti iddiası vardı. Vefat etti erken 1072'de. Melikşah tahta geçti. Veziri Nizamülmülk'tü ve ilim ehli bir zat idi. Nizamülmülk'le tanıştı ve derdini anlattı. Arap olmadığım için yolumu kestiler. Siz de Türk olmadığım için kesecek misiniz? Acam çünkü İranlı. Evet. Ama Nizam Ülmürk'ten aldığı cevap enteresandır. Biz ilme bakarız hocam. Siz bizim. Nerede öleceğimizi işaret edin de biz gidip orada ölelim. Devletim emrinizde dedi. Nizamiye medreseleri kuruldu. İmam Gazali Hazretleri bütün dünyaya ilim neşretti. Ömrünün sonuna kadar. İşte bu İşin sponsoru, sahibi, hasbi olarak hizmetkarı Selçuklu'dur. Türk İslam medeniyetidir, tarihidir. İşte biz bunu hatırlama durumundayız kendimizi. Sultan Fatih merhum İstanbul'un fethinden 10 sene sonra bizzat giderek Saraybosna'da bayrak dikti. Aslında Gönüller fethedilmiş işlem tamamlanmıştı yani bir usuldü bir gidip bayrak dikilecek o kadar bağlılığı temsil eden bir bey gönderebilirdi bu zor değildi ama bizzat gitti. Üstelik birkaç ay geciktirerek seyahatini boşnakça öğrendi halka boşnakça hitap etti o gün kendisini dinleyen 50 bin boşnaktan 30 bini Müslüman oldu 1463'te atılan bu tohumdan 2019'da ne var? ...gittiğinizde görmeniz kolaylıkla mümkün. Ben orada bir ihtiyara şaka yapmak istedim de... Türkiye ile bu... Bo bo bo bo boşluğun ne ilgisi var? Kaç boşnak var Türkiye'de falan diyecek oldum. 75 milyon boşnak var dedi. Oh, <gülüyor> Hariklerdi bir yani cevap kalbi geldi hocam. Bundan veciz ifade etmenin herhalde imkanı yok. <gülüyor> i̇şte o... ...o ihlasın, samimiyetin... ...hasbiliğin bir neticesidir. Samimiyetten güçlü silah yok. Efendim... Tesir evet. edebilmek için aslında samimiyetin tesir edebilmek için en önemli şey samimiyet öyle evet. değil mi hocam? Muhatabınızın ilmi var veya yok. Muhatabınız köylü veya şehirli fark etmez. Evet. Samimiyetsizliği anında teşhis eder. Bu noktada hata etmez genellikle. Ve siz ağzınızda kuş tutsanız samimiyet noksansa beş para etmez hiçbir kıymeti olmaz. plastik çiçek gibi yani. Öncelik gönül mü hocam? Evet, evet. Samimi gönülden demek zaten. Evet. Samim, iç, gönül. Efendim, bu bapta samimiyet ve ihlas noktayı nazarından aldığım bir iki dersi seyircilerimizle paylaşmak isterim. Lütfen, lütfen. Biri anamdan. Anam ekmek yapıyordu. 7-8 yaşlarındaydım. Saç üzerinde ince bir Mısır ekmeğini böyle ahşap malzemeyle biz lapıt deriz. evirgeç geç veya evraç diyenler de oluyor. O işlemi yaparken çocuklar için çok eğlencelidir bu manzara. Efendim hatta bir de ikram oradan sıcak ekmek parçası size verilip üstüne tereyağı da sürülürse kendinizi Karun gibi hissedersiniz. Farkılade bir lezzet ama hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, o esnada anamın ağzından dökülen bir söz... Yani anamın okuma yazması yok. O başka bir şey ama hocam. Ama işte İrfan Mektebi. Evet, Bin aynen. yıllık şu mektebin talebesidir. Diplomayla ölçülecek bir şey değildir bu. Ve siz çoğu kere okullarda tahsil etmezsiniz, edemezsiniz. Evet. O, o dersi. Ders şu. Kocasından korkan yüzünü, Allah'tan korkan özünü. Ana sen ne dedin dedim. Şerhini aldım anamdan. <gülüyor> Şimdi adam eve geldiğinde yüzü iyi pişmemiş, güzel kızarmamış filan diye sitem eder diye korkuyorsa ekmeği yapan hanım yüzünü kızartır, içinin çiğ kalmasını aldırış etmez, aferin alır ama yene dokunur. Halbuki samimi davranır, Allah için yapar, iltifata veya tenkide aldırış etmez de, özüne kadar pişirirse olabilir ki görünüşte bir Aferin alınmaz, hak etmez ama sağlıklıdır, güzeldir, makbuldur. Allah'tan korkan özünü pişirir, kocasından korkan yüzünü. Şimdi ihlas dersidir bu ve siz şunu hayata bir uygulayın. Allah'tan korkan özünü tamir eder, insanların aferine bakan yüzünü. Şu, ama... Çelik nokta değil mi hocam? Ya, en önemli ve 8 yaşında alınan ya, bir ders. Ya. Çok önemli bir ders. Şimdi bu hangi mektebin mezunudur? Bu nasıl bir irfan mektebidir? Aradan geçiyor şöyle bir 40 sene bir başka vesileyle aynı mektebin bir başka talebesinden şu dersi alıyorum. 90 yaşını geçmiş emekli müezzin Fazlı Amcam. Biz kankaydık onunla. Yani onun arkasında öğrendim namazı, niyazı. Bana aşırı hafız derdi. Git çocuk top oyna derdi. Falan camiye çok giderdim de. 90'ı geçmiş. Rahmetli. Öleli de 5-6 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Bütün servetini harcayarak cami inşaını temin etmiş. İlçemizde nefis bir kubbeli cami yapımını sağlamış. Yani işin başında sayman olarak da babam vazife yaptığından yakından biliyorum. Ben gittiğimde Fazlı amca dedim hocam çok güzel yapmışsın camiyi dedim filan tebrik sadedinde ağladı Fazlı hoca ve şunu dedi niye ağladığını sordum tabi ben mahşer yerine vardığımda ey kulum benim için ne getirdin diye sorulduğunda bu camiye işaret ettiğim zaman sen onu gösteriş için yaptın insanlardan aferin aldın dünyada ücretini aldın burada karşılığı yok denirse benim halim nece olur diyor hıçkıra hıçkıra alıyor 90'lık adam şimdi <gülüyor> yani buradan da ders almayacaksın yani medeniyetten artık o ihlas samimiyet dersini her şeyi Allah için yap ee, Allah'ın beğenme o razı olmuş herkes razı olmuş demektir Fatih Merhum'un dediği gibi dilberinden rahme olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup onun bir tek derdi vardır sevdiği razı mı Allah razı mı buna bakar gerisini aldırış etmez ama çok garip tecellidir böyle sabit kadem olunca herkes onu sever ve sayar aziz olur yükselir işte Türk İslam medeniyetinin kısaca hikayesi budur. Ee, okumuş olursunuz olamazsınız ee, bilgi olur olmaz ama irfan başka bir şey dedik hocam evet ve bizim topraklarımızda gerçekten o irfan ciddi anlamda yaşandı son döneme kadar. Şimdi araya geçeceğiz ama bu irfanın söyleyişleri o güzel şiirler var. Araya geçmeden önce. Şöyle siz... esaslı bir şiir geliyor hatırıma. Lütfen hocam. Yahya Kemal Beyatlı'nın baharabat gazeli beş beyittir. Her beyte üçer mısra ekleyerek Konyalı veyselüksüz. Bir tahmis yaptı. Biz buna tahmis diyoruz malum beşleme, üçer üç sıra ekleyince. Vefat yılı 1993'tür. Veysel Öksüz, Ortaokul 2'den terk ve klasik şiirimizin 20. yüzyılda bir dev üstadıdır. Ayrıca o İrfan Mektebi'nin bir göstergesi olarak önem arz eder. Evladıyla, oğullarıyla ahbaplığımız var. El-An. Müsaadenizle o şiiri lütfen, okuyacağım. Lütfen Çok hocam. uzamayacaktır. İki dakikaya sığar tahmin ediyorum. Lütfen 20 hocam. 25 mısra. Can kulağıyla dinliyoruz biz sizi. <gülüyor> Rengi yakut lemsi ateş, Gonca femler görmüşüz. Yare dert ağ derman, Çok sanemler görmüşüz. Mest olur yadıyla yaran, Özgedemler görmüşüz. Hayli şep encümde nefzun, Camı cemler görmüşüz. Vezmi meydan sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Seyre dalmış gül görüp gülşende lal olmuş ezar, Besteler nakletti hublar meclisinden rüzigâr, Teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuyibar, Hüsnü aşk ikliminin feiziyle sermesti bahar, Rengü bu eksilmeyen bağı iremler görmüşüz. Binde birdir ta gönülden yar için zar eyleyen. Kendisini inkar eder hep, aşkı inkar eyleyen Ehli dil olmak gerektir, meyli dildar eyleyen Meyle hafız neyla, Mevlana'yı tezkar eyleyen Pür terennüm kişveri rumu acemler görmüşüz Duymuşuz gurbette sessiz canhıraş feryadlar Çaresizlikten içip berbat olan abadlar Zahiren şen, batinen ah eyleyen naşadlar şu şirinler yüzünden dağ delen ferhatlar, Aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz. Gül niyaz eylerse aşık andelip olmaz mı lal? Keşfe esrar eylemek ey dil muhabbetsiz muhal, Aşkı anlatmazsa öksüz, bunca tahmis kıylük hal, Zikre layık bahsi ancak zevkıdır ömrün kemal. Gerçi talihten nihayetsiz sitemler görmüşüz. Evet efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Her programı tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir üstadımızı, bir çınarımızı, hayati inanç hocamızı misafir ediyoruz. Hocam, Derya diyoruz, boşuna demiyoruz. Allah'a şükür ki sizin gibi büyük değerlerimiz var ve koşar adım yolunuza devam ediyorsunuz. Hukukçusunuz. Ben çok merak ettim. Araştırmaya da başladığımda, hocam hukuk okudu ama divan edebiyatı, ama şiirler, ama medeniyet. Nasıl gelişti? Bu muhabbetin oluşması için mutlaka tetikleyen bir şeyler var. Birkaç adımdan söz edebilirim. Lütfen. İlkokul lo bitirdiğimde 10 yaşa 11 yaş aralığındaydım. Erken girmişiz biraz da. Artık orta kula kayıt yaptıracağız. Denizli Şamel'de okuyorum. 3 ay yaz tatili var ve bu 3 ay Kur'an-ı Kerim kursunda Sübhaneke öğrenmekle geçecek. Vaka ona da kendim merak edip gittim. Yani baktım çocuklar bir kitabı kucağına bastırıp saygıyla yürüyorlar falan. Arkadaşlarım sordum onlara bu ne işte? Kur'an kursu dediler gittim. Devlete bağlı bir kurs idi. Üç ay Üç ay içinde verilen ezberleri yapmanın ötesinde Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaya da başlayınca ben okuyabilince yavaş da olsa zihnime bir sual geldi. Yeni mezun olduğum ilkokulda bana o harflerle okuma öğrenmenin yıllarca süren meşakkatli bir iş olduğu ısrarla vurgulanmıştı. Halbuki ben üç ayda okuyabiliyorum. Çok gücendim bana söylenen yalandan dolayı. Ve niçin yalan söylüyorsunuz dedim. İsyan ettim. Bu bir kalkışmadır. Dedim ki yer mi Anadolu çocuğu olmaz gücüme gitti ya açık ya ilk, ilkokul çocuğuna yalan söylenir mi ya niye söylüyorsunuz? Yalanı hayat tarzı haline getirmek de neyin nesi? Evet. Efendim. Bunu görünce benden gizlenen bir şeyler olduğunun hissine vardı farkına vardım. Yani bir şeyler Yanlış anlatılıyor ve örtülüyor üzeri. Babam arzu Halcıdır. Dilekçe yazdığı bir kişiye o zaman da 12-13 yaş aralığındayım. Dilekçesini verdi adam çıkıp giderken para vermesi gerekirken ihmalkar davrandı. Naz yaptı vermeyecek belli. Babam da ben de yok sabru sükun sen de vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere dedi. İlkokul mezunudur babam. Maşallah. Ancak bu iki mısra da <gülüyor> bir şiiriyat ilgimi çekti. Baba sen ne dedin dedim. Şiirdir. Kimin dedim. Bu ne bu? Nabi'nin dedi. Nabi kim? Anlattı. Şair Nabi dedi işte şu. 18. yüzyılda falan ve beytin anlamı. Sefa yok. Bende sabır yok. İki yoktan ne çıkar gel hesap edelim. Edince hesap iki yok. na ile bir birleşir Nabi olur. Şair imzasını atıyor. Örtülü biçimde bilmece yapıyor. Muamma yapıyor. Şimdi bu büyüleyici anlam derinliği çok ilgimi çekti. Sonra hep babamdan böyle düzgün, ezberlenmiş, yani nesilden nesile intikal etmiş mısralar duyardım. Gidip geldiğim evlerde, dükkanlarda adetti, asılı olurdu. İstanbul'a 16 yaşında hukuk tahsili için geldiğimde, girdiğim her dükkanda şöyle hatırı sayılır bir mısra, bir beyit eksik olmazdı. Bu adetin sonuna yetiştik biz. Yani... Bizim nesil hatırlayacaktır. Ben 61'liyim. Hele bizden 3-5 yaş büyük olanlar daha rahat hatırlayacaktır. Sahaflar çarşısına girdiğinizde yarım saat zarfında bir tez yaparsınız yani. Her dükkanda Bunun bir bilgi neyin var. emaresiydi hocam? Neyi gösteriyordu? Ee, yani o sözler niye mi işaret ediyor? Evet ya? hocam. Nasıl? Özellikle de bunu o kişilerin asması, bulundurması. Yani hayatı... Anlama biçimlerine ait örnekler bunlar. Mesela birkaç örnek kendini gösterecektir. Bir dükkanda şunu görüyorum. Veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. <gülüyor> Veya geçiyorsun yanındaki başka bir dükkan. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok. Sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersen, dokunma hatırı muğra, Süleyman olmak istersen. Yani hayat prensipleri, işaret levhaları olduğu gibi evet. mizah da eksik değil. Adam aktariye dükkanı açmış. İlaçlar, ot filan satıyor işte böyle hani alternatif bilmem ne diyoruz ya şimdi. Yanlış bir isimlendirmeyle hani oradan kekik ot alırsınız bilmem ne alırsınız güzel yerlerdir. Kapıda yazan şu. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı <gülüyor> <gülüyor> yani kendisiyle dalga geçiyor yaptığı işle alay ediyor halta hani insanlar bu heybetli duruş bu metin duruş insanı etkiliyor işte yeni şehirli Avni merhum'un bir beytini görmüştüm bir kitapçı dükkanında şöyle diyor bin safsata bir mısraibercesteya değmez İndim de esatiri felatun hezayandır. Valla diyor bizim şairlerimizin diyor esaslı bir beytini diyor. Ben binlerce filozofik doktrine değiştirmem diyor. Şimdi bunu diyen adam 1884'te vefat etmiş bir mevlevi. E kardeşim sen bu kadar uzak kalmakta ısrar etmezsen eğer, bütün bunlar bende bir şey tetikledi işte. Nedir o? Evet. Sahip olduğumuz muazzam birikimden, Uzak kalmak ve ona sırt çevirmek yönünde bir zorlama var. E, olmaz dedim yani. Bu benim gücüme gitti yani. Niye? İstanbul'da dört kütüphaneyi turist gibi gezenler ne değil, ne demek istediğimi çok daha rahat, kolaylıkla benden iyi anlayacaklardır. Ağzına kadar Türkçe kitaplarla dolu. Nuri Osmaniye, Beyazıt, Süleymaniye, Millet Kütüphaneleri Ama. Ve, iç ve dışında okumuş Türkler. O kitapları tanımayan, okuyamayan okumuş Türkler. Anlaşılır gibi değil. Yani böyle bir kopuşa, böyle bir kendine yabancılaşmaya e, hakikaten e, müsamaha ile bakmak, hoş görmek mümkün değil. Yani öyle güzelliklere sahip bulunuyoruz ki şu benzetme, geçen gün bir de benzetme yaptı değerli hocam Ömer Demirbağ İzninizle kısaca bir iki lütfen dakika lütfen hocam lütfen şöyle diyor babasının vefatından sonra diyor. Durumumuz şuna benziyor babasının vefatından sonra Bir kooperatife girip 3 oda bir salon ev bize çıksın diye hevesle bekleyen 3 kardeş vardı diyor Mesela Farazi bir evet. Ve onlar rüyalar kurdular şu oda benim bu süre geleceğiz işte çek yatı buraya koyacağız kendi çaplarında bir Hayal kurdular Kura çekilmeye bir hafta kaldı heyecan dorukta bir haber geldi rahmetli dedelerinden Kendilerine bir Malikane miras kalmış İki katlı, arkası orman, önü göl, 40 oda, 5 salon, üst katta, 35 oda, 4 salon, alt katta bir muhteşem saray yavrusu. Ve tepki şu, yahu biz ne güzel plan yapmıştık, nereden çıktı şimdi bu saray, bu malikane kafaları karıştı, mutsuz oldular ya. İşte bizim durumumuz o. <gülüyor> Eçif bücüş bir şeyle mutlu olmanın hesaplarını yaparken Osmanlı'nın divan edebiyatı mirası ortaya bir çıktı, kafalar karıştı, allak bullak <gülüyor> Evet, divan edebiyatı diyeceğim ama e, Türkçeden Türkçe'ye tercüme diyorsun, hocam. bunu birçok evet. programınızda da gördüm evet. ben, söyleşilerinizde de gördünüz. Çok değerli bir hazinenin üzerindeyiz. Evet. En önemli şey. Ama mi? üstüne oturup dilencilik yapmak kolayımıza geliyor. Hazinenin kapısı kapalı, sandık kilitli. Biz üstünde oturuyoruz, dileniyoruz. Sanki komik bir durumdur. Geçmişi anlat dediğim bir tarihçi çok etkileyici bir anlatımı bitirdi. Bugün için ne dersiniz dedim. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz dedi. Gelecek hakkındaki hükmünüz dedim. Geçmişinde büyük olan millet, geleceğinde de büyük olur. Tarihin hükmü budur dedi. Neticede eski büyüklüğüne elbette kavuşacaktır ama herhalde biraz Çilesi vardır. Yani Peki biraz. o çile nedir hocam? Ne yapacağız? Yani aslında e, divan edebiyatı e, bu zenginliğin neresinde? Ben İçinde neleri içi barındırıyor? kapıyı aralamak için bunu Lütfen. öne çıkardım. Evet. Yani divan edebiyatının büyüklüğü, derinliği, zenginliği, haşmeti ne kadar fark edilebilirse o bizim medeniyetimizin aynasıdır. Evet. Öyle hiç de hafife alınacak bir şey, bir şey değil. Yani biz sadece zihni tembellik sebebiyle ya anlaşılması zor filan deyip sırt çevirerek geçirdik belki bir elli altmış yıl ama yeter yani bu böyle devam edemez, makul değil yani adil değil eninde sonunda bu güzellik cezbedecektir insanımızı ediyor zaten. Evet. Yani ben bugüne kadar şunu gördüm temas ettiğim görüşebildiğim 15 yaşında da olsa herkes ilgisiz kalamadı bu güzelliğe kendini kaptırdı öğrenmek istedi ve yayılıyor. Elbette milyonlara hitap edecek bir şeyden bahsetmedi mi? Ben de biliyorum ya. Yani. Bu top değildir, pop değildir. Yani Maalesef, öyle reyting patlamaları falan evet olmasın evet. zaten. yani o normal de değil. O kadar kalabalığın olduğu yerde pek hayır olmaz. <gülüyor> Ama yeteri kadar ilgili, meraklı gencimiz eksik değil. Onlar kurcalıyorlar, öğrenmek istiyorlar, peşine düşüyorlar. Bu bizim Kendimizle tanışmamız noktasında paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. Peki hocam, kendimizle tanışmamız diyorsunuz ya siz e, şahsi gayretlerinizle koşturarak, emek vererek çalışıyorsunuz, bir şeyler üretmeye, bir söz e, hayati dediğiniz o sözü e, karşı tarafa ulaştırmaya. Bunu biraz daha genişçe şey, yayabilmek için çok kalabalık olmasına gerek yok dediniz ama gençlerimiz şu anda tamamen kopmuş durumda. E, e, i̇şaret bekleriz. Bir şeyler yapmamız lazım, öyle ama değil yapılmakta mi? Yapılmakta olan işte bu, bu, kadarı, bu kadarı şimdilik elimizden gelen bir, bir mesai, o görülüyor. Ben memnunum yani bir koşturuyorum falan evet. ama bu benim için çok zevkli bir şey. Daha da genişletilmesi, yaygınlaşması, daha çok insanlara ulaşması elbette arzu edilir. E artık onu da himmet ehlinin insafına havale ederiz yani. Biraz büyüklerimizde e, bu yolun yolcusu olan bu kültürü hatmetmiş, hazmetmiş insanlarımızda bir ufak kırgınlık oluştu. Ve kendilerini biraz kenara çektiler hocam. Bir kırgınlık, bir küskünlük. E, o aradaki boşluğu buna bağlıyor musunuz? yani Elbette tesiri var ama kırılmak yok. Gücenmek <gülüyor> yok. Bu, bu olmaz. Yani bizim öyle bir hakkımız yok. E, dostlarımıza da e, tavsiyemiz o yönde. Yari güzel olanın gözünü uyku tutmaz. Derdi derdin vardır. Öyle ufak tefek şeylerle küsmek, gücenmek pes etmek, geri çekilmek olmaz. Zaten e, geri çekilmeye ömür var mı? Ne kaldı şunun Şurasında yani iki adım sonrası kabir. Neden? Kazançtır. Yani orada küsme olmaz bilmesi için dediğim gibi himmet ehlinin yani himmet ehlinden kastım şu. Evet lütfen. Ya servet ya devlet sahibi. Evet. Ancak o ikisine hatta ikisinin birlikteliğine bağlıdır. Yani o mu muhteşem benzetmeyle Süleymaniye Camiini yıkmaksa Murad'ın iki amele 15 günde hayırlısıyla <gülüyor> o iş başarır. Ama yapmak için bir Süleyman bir Sinan lazım. Ya. Yani devlet ve servet evet. ikisi bir arada olacak yani. O bakımdan biz şimdilik e, teklifimizi ortaya koyuyoruz. Her türlü hizmete hazırız. Evet. Ama bunu söylerken de Azrail Aleyhisselam hepimiz belki için. tebessüm ediyor onu bilmiyoruz. Evet yani. hepimiz için. Esasen yani. şey de bu yani anlattığımız da bu zaten biz zaten. Yani ölümlüsün insan oğlu. Artistik yapma. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, <gülüyor> Arap şairi demiş, isbir ala ahvaliha la mevta illa bil ecel. Dünyanın gürültü patırtısı seni ürkütmesin, kafaya takma, ecel gelmeden ölmezsin. <gülüyor> İnsanı yani e, ölümden eceli korur diye de basit bir evet, e, şey evet. var. Estağfurullah. Ee, bir metot, bir yol, bir yöntem, evet şu şekilde olursa biz gençlere daha faydalı oluruz söyleyebileceğimiz bir şey var mı hocam? Benim makro planlarım, sözlerim ve onları anlayacak kapasitem yok. Benim o kadar kafam çalışmaz. Ben sadece yapabileceğimi uzun tecrübeler sonra gördüm. Onu yapmaktan da geri durmamak için Elimden geleni yapıyor. Allah'a yalvarıyorum. Sıhhat, afiyet, fırsat, imkan versin. Amin. Gidip birebir görüşme. Lise talebeleriyle, üniversite talebeleriyle, ahaliyle, ilan edilmiş bir konferans salonunda o gün işi olmayıp gelebilen herkesle yaşı ne olursa olsun, tahsili ne olursa olsun. Çünkü benim işim çok kolay. Dedesinin mektubunu torununa takdim ediyorum. Hepsi bu. Aracığım. Rahmetli deden sana şu mektubu yazdı. Selamı var. Ben bir şey demiyorum, deden bunu dedi. Hepsi bu. Ve ben bugüne kadar daima yankı buldum. Benim yaptığım, yapabildiğim bu. Aklı erenler bunu genişletebilirler, beni daha çok hizmete koşabilirler. Yetişen gençler var, onlara daha fazla vazifeler verilebilir. Yani dediğimiz gibi devlet ve servet sahiplerinin bir fırsatıdır eğer isterlerse. Ha, yapmıyorlar mı? Yapıyorlar da ben. Birçok şey görüyorum evet, buna kadar. Evet. Yani, yani TRT'de tam, halen Diyanet Televizyonu'nda yapmakta olduğumuz programlarla çok sayıda kişiye ulaştık. Siz de fark ettiniz. Yolda yürürken herkes bir şey diyor. Evet yani, selamlayarak. E, şimdi bu az değil. Yani bunu memnuniyetle kaydediyorum. Ama artabilir. Bu hizmet yaygınlaşabilir. Daha çok insanımız kendisiyle tanışır. Bu mümkündür denilirse birçok projeler de eksik değil yani. Düşünürsünüz bütün okullarla bütün ile yani birçok şey yapılabilir. Ee, teknik detayların konuşulacağı bir ortam değil ama siz heyecanınızı tabii gizleyemiyorsunuz. <gülüyor> Hocam benim için bütün çalışmalarım boyunca bu evde de böyleydi, sosyal hayatta da böyleydi. Benim için yaşarlığı yok. 7 5 3 70, 80, 90 annem hep öyle derdi. Yani herkese hitap ediyorsun. Ama en önemli şey gençler. Çünkü bir sonraki neslin ailenin temel yapısı anne baba olacak bireyler. Ve ne verebilirsek, ne kadarını verebilirsek sizin kadar mümkün değil olması Sağolun. Sağolun. E, istiyorum ki azıcık da olsa bir nebze de olsa faydamız dokunsun o yüzden de bunun üstüne özellikle bastım ki ne, ne yapılabilir ne yapmalıyız genel olarak e, işte dediğiniz gibi devlet makamları destek bu çünkü sadece divan edeb edebiyatıyla alakalı da değil değil o bir girizgah <gülüyor> aynen bütün bir genelde kendi medeniyetinde mezar taşına dahi yazılmış bir sanat bir estetik var Tabii. bir anlayış var öyle Tabii. değil mi hocam tabi yani bizde öyle bir sanat anlayışı var ki bunun iki veçesini mimaride şöyle özetleyebiliriz. Bir Süleymaniye Camii'ne bak, bir de Beyşehir'deki Eşrefolu Camii'ne bak. Ee, i̇sterseniz buna üçüncü olarak Ankara'da, eski Ankara'da Aslanlı Camii'ne bak. Şimdi biri ihtişamla gö gö göğü yokluyor, göklere uzanan minareleriyle Muazzam bir medeniyet iddiasını temsil ediyor. Biri de mahalle mescididir. Evinden çıkan çocuğun şefkatle sarıp sarmalandığı ve eğitim görebildiği, yaşayabildiği küçük, basit, iddiasız, mütevazı ama gerçek mektep hüviyetinde mahalle camileri. Hepsinde içli bir mimarinin samimi bir e, inleyişin sesini duymak mümkün. Bakıyorsunuz. Küçücük bir mahalle camiinde 5 yaşında çocuğun başı okşanıyor orada. Yavrum İslamı şartı kaç diye sorup doğru cevap alınca akide şekeriyle mükafatlandıran insanlar yaşıyorlar. Bizim asıl mekteplerimiz orasıydı. Bizim mekteb, mektep, bizim memleketin bütün vatan saatidır, tab tabanıdır. Gö gökyüzü de tabanıdır. Her yer mektep. Herkes muallim, herkes talebe. Yani biz mesela Kanune Sultan Süleyman Merhum, Şair Baki 15 yaşında bulup, dehayı keşfedip İstanbul'a getirdiğinde Mimar Sinan'ın yanına çırak olarak veriyor. Mimar Sinan taşla meşgul, o şair olacak. Ama iki senelik stajın sonunda Ustam Sinan'dır, onun taşa yaptığını ben kelimeye yaptım diyor. Mesela... Ayrı ayrı sahalarda gibi görünüyorlar ama Birleştikleri yer Tevhid, samimi İslam akaidi, inanışı ve onun hayata Yansıma biçimi, onun estetik ifade biçimi. İkisi de zirve. E tabi Kanuni haklı olarak e, dünyayı yarı asır yönettikse e, bir sınan bir baki yetiştirdik değdi demiştir yani. Kendisi de o dönem en önemli bir şair şairlerinden biri. O da çok e, ilginç bir vaziyet. Demek ki haberdar olmadan da bu hizmet yapılamıyor. 3400 gazel sahibi muhteşem bir şairden bahsediyoruz yani. Kanuni Sultan Süleyman dört yabancı dil biliyor. Efendim enteresan. 52 devlet kendisine bağlı 16'sı cumhuriyet Yavuz Sultan Selim'in oğlu yani bir de bakıyorsun yazdıklarına sanki boynu bükük bir derviş geçim sıkıntısı çeken bir gariban hüviyetiyle eğer yani beytin orijinali zaman alacak belki ama bedenini karıncadan sinekten sakınırken yılanlara yem olduğunu bilmez misin diyor yani enteresan ya yani bunu diyen adam Cihan padişahıdır ya elini vicdanına koyup da bir bakacaksın yani hayatı anlama Tarzı itibariyle Hocam süremiz bitti Bitti e Hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> Maalesef yani sabaha kadar kalsak din, dinlenecek bir muhabbet Allah razı olsun sözlerden ee, Küçücük bir beyitle çıkışa gidelim ben e, çıkışı yapacağım hocam gönlünüzden ne tamam. geçerse yine e, Biz ol aşıklarız ki dağımız merhem kabul etmez Gönül hem bir devayım mutlak ister hem kabul etmez. Felekten şahı daru verseler birden kabul etmez. Yanar bir çöldür iklimi muhabbet nem kabul etmez. O gülzarın ki ateştir gülü şebnem kabul etmez. Yahya Kemal'den okuduk. Çok teşekkür ediyorum eksik hocam. Olmayı. Gönlünüze varlığınıza sağlık. Rabbim hizmetlerinizi daim Abim, etsin. Yolunuzu ol. açık etsin inşallah. Umarım tekrar misafir etmek nasip olur. İnşallah. Evet efendim bir Herden programının daha sonuna geldik. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir üstadımızı, Hayati İnanç hocamızı misafir ettik. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla, esen kalın. Allah'a emanet.